Geçtiğimiz hafta hadis dersinde tadil ve tecrih, cerh ve tadil meselesine başlamıştık. Tadil ve tecrihin kabulü, tadil ve tecrih yapan kimse de tecrih değil, tecrih yani eleştiri yapan kimse de ilim, takva, vera, doğruluk, tasuptan kaçınma, cerh ve tezkiye sebeplerini bilme gibi e, niteliklerin bulunması şarttır. Bu şartları haiz olmayan, bu şartlara sahip olmayan kimsenin ne teskiyesi ne de cerhi kabul edilir. Yani böyle bir kimsenin temize çekmesi de eleştirisi de kabul edilmez. Sübki şöyle Cerh ve teskiye esbabını, yani bir kimseyi tenkit etme ve temize çekme sebeplerini bilmeyen kimsenin cerh ve teskiyesi mutlak olsun veya mukayyed olsun kabul edilmez. Cerh ve tezkiye ancak müteyakkız yani uyanık ve adil kişilerden kabul olunur. i̇bn Hacer şöyle der, Rivayet ettiği şeyler hakkında muhaddisin vera sahibi olması, rivayet ettiği şeylerin izahında kendine yardımcı olmalar için marifet ve vera ehline sorması üzerine bir vazifedir. Haberleri nakledenleri tezkiye ve cerh eden arif bir kimsenin vakıf bir tenkitçi olabilmesi için, yani işin ehli olan, haberdar, ilimden haberdar bir tenkitçi olabilmesi için mutlaka bu durumları ince inceye araştırması, muttaki yani Allah'tan sakınan, kuvvetli, diri, insaflı, maharetli olması, alimlerle görüşmesi, fazlaca müzakerede bulunması, geceleri az uyması, uyanık ve iyi anlayışlı olması şarttır. Aksi onun cerh ve tadil yapması doğru olmaz.'' müsellem Subut Şerhi olan Fevati Hurra Hamut kitabında da şöyle denilir. Müzekkiye'nin yani tadil yapan, tezkiye yapan kimsenin mutlaka adaletli, cer ve tadil sebeplerini bilen, insaflı ve her şeye ibret gözüyle bakan bir kimse olması, mutasip ve kendini beğenmiş bir kimse olmaması lazımdır. Çünkü mutasibın yani tahassup sahibi kimsenin sözüne itibar yoktur. Ceh ve tadilden kabul edilenler ve edilmeyenler. Ceh ve tadilden her biri bazen müphem, yani beyan edilmemiş. Bazen de açıklanmış olur. Yani kapalı bir ceh yapılmışsa buna müphem deniliyor. Eğer açıklanmışsa, sebebi açıklanmışsa cehrin sebebi buna da müfesser deniliyor. Müphem olan ceh ve tadil sebebi izah edilmeyendir. Açıklanmış olan da yani müfesser olan da Carih ve muaddilin, yani carih, cerh eden kişi, muaddil, tadil eden kişi, cerh ve tadil sebeplerini zikretmesidir. Alimler, geçen bahislerde izahı yapılan şartlara bağlı olarak, sebepleri açıklanmış olan cerh ve tadilin kabul hususunda ittifak ettikten sonra, müphem olan cerh ve tadilin kabul hususunda ihtilaf etmişlerdir. Yani bir kimsenin sika olduğunu söyledim mi? Veya onun işte zayıf olduğunu söyledim mi? Mücerret zayıf demek. Mesela sebebi açıklanmayan bir e, cer Böyle sebebi açıklanmamış olan e, cerhin kabul edilip edilmeyecek konusunda ihtilaf edilmiştir. Bu görüşlerde şu dört esasta toplanıyor. Birincisi sebebi zikredilmeyen tadil kabul olunur. Çünkü tadil sebepleri pek çoktur. Hepsini zikretmek zorluk verir. Zira muaddeli adildir dediği, yani bir kimse hakkında e, tadilde bulunan kimsenin adildir dediği adam hakkında şunları yapardı, şunları yapmazdı gibi şeyleri zikretmesi icap eder ki bu hakikaten güç bir iştir. Yani bir kimseye adil dedim mi, şu iyilikleri yapar, şu kötülüklerden kaçınırdı diye bunları tek tek saymak e, buna gerek duyulmamıştır. Cerhe gelince ancak esbabı, sebepleri, izah edilmiş olan cerh kabul edilir. Çünkü... Cer bir hareketle vukuğa gelir. Bu yüzden zikri zor değildir. Yani eleştirilmeyi gerektiren sebep e, tek bir hareket de olabilir. Bunun zikredilmesi zor değildir. Ve insanlar cer sebeplerinde birbirlerinden farklı düşünürler. Yani farklı sebeplerle cer yaparlar. Bir kimse kötü olarak inandığı bir şeyi sebebiyle bir kimse hakkında mecru hükmü eleştirilmiş, tenkit edilmiş hükmü verir. Halbuki o hadis yanında ve hakikatte cer sebebi olmayabilir. Bu sebeplerle cer sebebinin mutlaka beyan edilmesi lazımdır. Bunun örnekleri çoktur. Hatibül Bağdadi el de şöyle anlatıyor. Şubeye falancanın hadisini niye terk ettin? denildi. Onu katır üzerine binmiş koştururken gördüğünde ondan dedi. Yani görüldüğü gibi bu hakikatte bir cer sebebi değildir. Şubenin bu tarzda, cerhetti kimseler çoktur. Bu sebeple müteşedditlerden sayılmıştır İmam Şube bin Haccaç, Yani Şube birisini cerhettiği zaman, birisine zayıf dediği zaman bunun sebebinin bilinmesi lazım. Çünkü hakikatte o cerh sebebi olmayabilir. Yani bir kimsenin katra koşturması yani ile alakalı bir şey değil ama Şube bunu cerh sebebi olarak görmüş ve cerh etmiş, hadisini terk etmiş. Bilindiği gibi bu terki gerektiren bir cerh değildir. Yine Şube el halbin bin Amr el-Esediye geldi. Onun evinden tambur sesi veya şarkı gibi bir şeyler içti. Bu yüzden onu terk etti. Bu da cers sebebi değildir. Çünkü e, birincisi bunun gizli yapılması yani aleni yapılmaması. İkincisi bazılarına göre mesela müziğin hükmü konusunda ihtilaf söz konusu olmuştur. Yani bu konuda haramlığına dair net hüküm hükmü e, bazılarına ulaşmadığından veya sıhhati konusunda bazılarının itirazı olduğundan, yani müzik konusunda ilim ehlinin farklı görüşleri vardır. Ve eğer bu kişi, mesela Minhal bin Amr bunun haram olduğuna inanıyor idiyse, bu evinde bunu dinlemiştir. Bu gizli günah kablindendir. Yani aleni yapmadıkça, aleni bir fısk olmadıkça, eee onun terk edilmesini, rivayetin terk edilmesini gerektirmez. Ama haram olduğuna inanmıyorsa mesela İbn Nazım gibi bazıları, müzin haram olmadığı kanaatindeler. Böyle bir kimsenin işte aleni olarak da müzik dinlemesi cerhine sebep olmaz bu. Yani o içtihadi bir meseledir onun nezdinde bunun gibi. Yine Zazan'dan neden rivayet etmedi soruldu şubeye. Çok konuşurdu o yüzden demiştir. Yani çok konuştuğu için ondan rivayet terk etmiş. Bunun gibi yani eleği biraz inceymiş şube'nin. Cerir Simak bin Harbi ayakta bevle gördü. Onu terk etti. Yani onunla rivayeti terk etti. Bildiğiniz gibi ayakta bevletme meselesi de ihtilaflı bir meseledir. Yani alimlerin ihtilafı. Yoksa dinde ihtilaflı demiyorum. Alimler nezdinde ihtilaflıdır. Dindeki hükmü bellidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakta bevlettiği sabit olmuştur çeşitli sebeplerle. Ee, bazıları bunu e, haram veya mekruh görmekte Yani tahrime mekruh görmekteydi. Bazıları da bunun cevazı görüşündeydi. Bu sebeple Cerir'in Simak bin Harp'ı terk etmiş olması Simak bin Harp hakkında Cerh sebebi değildir. Yani onun rivayetlerini terk etmeyi gerektirmez. Amellerin imandan bir cüz olduğunu söyleyenler, Kufelilerden bunu inkar edenlere yani ameller imandan bir cüz değildir diyenlere irce adam vuruyorlar. Yani mürcelikle suçluyorlardı ki bu haklı bir e, ithamdır. Fakat hadisini terk etmeye gerektiren bir şey değildir. Yani farklı mezheplerden, farklı itikadi mezheplerden olan kimselerde kuralları daha önce zikretmiştik. Yani bir kimse işte mürce olmaz sebebiyle rivayetleri sıfır, o yüzden terk edilmez. Ama buna davet ediyorsa, bunun davetçilerindense o zaman e, o zayıf sayılır. Bunun gibi veya kader meselesi, e, diğer meselelerde böyle, bidatler konusunda böyle. Özetle, cerhin sebepleri çoktur. Bu sebeplerin çoğunda iktiraf edilmiştir. Ravi ve Mervi'deki zaaf sebeplerini beyan etmediği takdirde, yani Ravi rivayet eden kişi, Mervi rivayet ettiği hadis, bunlardaki zayıflık sebeplerini beyan etmedi, açıklamadığı takdirde, carihin, cerheden, eleştiri yapan kimsenin sözlerine itibar edilmez. Bağsız carih inatçı veya mutasıplardan olduğu halde. Özellikle de eğer cerheden kişi inatçı birisi ise, tahassup ehli birisi ise o zaman e, yani böyle sebebini açıklamadan yaptığı cerhe itibar edilmez. Sebebini açıklar, açıkladığı sebep gerçekten bir cerh sebebi olmayabilir veya olabilir. İkisi de söz konusu olabilir. İkincisi, birinci görüşün aksidir. Yani adalet sebeplerini beyan gerekir. Diyenler olmuş. Lakin cerh esbabını, cerh sebeplerini beyan etmek gerekmez demişler. Çünkü adalet sebepleri yapmacık hareketler çok olur. Cerh'te ise bunlar yoktur. Böyle diyenler olmuş muaddislerden. Yani adalet sebepleri açıklanmalı. Cerh sebebinin açıklanmasına gerek yok. Yani falanca işte rivayet terk edilir veya zayıftır dediği zaman bunu açıklamaya gerek yok. Ama adil, sikal olduğunu söyleyorsan bu ispat edilmelidir gibi e, asıl kaideye ters bir görüşdür bu. Çünkü beraat asıldır dinde. E, asıl olan adalettir yani. Üçüncüsü, hem cer hem de adalet sebepleri ikisi de açıklanması gerekir. Bu üçüncü bir görüş. Dördüncüsü de, eğer carih ve muaddil, yani cer ve tadil yapan kimse cerh ve tadil sebeplerini hakkıyla bilen bir kimse ise buna hak eden, buna müstahak bunu yapmaya hak sahibi bir kimse ise sebepleri beyan etmesi gerekmez. Bu durumda carih ve muaddile itibar edilir. Yani münekkit imama itibar edilir. Bu kaydı ancak mütevasıd dediğimiz kimseler hakkında söz konusu olabilir. Mesela az önce dedik ki şube müteşedditlerdendi. Böyle bir kimse cer sebebini, yani biz orta yolu söylüyorum şimdi, cer sebebini açıklaması lazım. Cerh sebebini açıklamadan falan kimse zayıftır veya hadislerini terk et dediyse şube birisi hakkında, bunun sebebini bilmemiz lazım. Çünkü şube müteşedditlerden, yani eleği ince olanlardan. Bukhari, mutavasıtlardandır, orta yollulardandır. İşte İbn-i İbban, mütesahil olanlardandır. Gevşek olanlardandır. İbn-i İbban gibilerinde adil demesine itibar edilmez. Yani sika demesine e, yeterli bulunmaz. Bu netleştirilmeli. Çünkü i̇bn İbban e, durumu bilinmeyen, hakkında tadil vardı olmayan ravileri, meçhul olan ravileri adiller, sikalar arasında zikretmiştir. Sikat kitabında zikretmiştir ve şöyle diyor. Yani bir kimse de cerh bilinmiyorsa onda asıl olan adalettir. Yani asırla hükmederiz dolayısıyla o adildir diye. Bunları Sikat'ta zikretmiştir. Usulden daha önce açıkladığımız gibi bir kimsenin adil olduğuna hükmetmek, sikav olduğuna hükmetmeye yeterli değildir. Bu sebeple İbn Pam burada hatalıdır. Sikat kitabında zikretmekle hatalıdır götür ravileri. Ee, aynı zamanda zaptının da bilinmesi gerekir. Yani sıka dediğimiz bir ravi, rivayetine sahih hükmü verebileceğimiz bir ravi, adil olduğu gibi yani adaletiyle kastımız dindarlığıyla alakalıdır. İtikadı, dindarlığı, adaleti bunları ilgilendirir. Zaptı ise ezber kabiliyeti, işittiği gibi aktarabilmesi veya yazdığı gibi yazdıklarını koruyup rivayet edebilmesi gerekir. Bu zapt özelliğidir. Zapt özelliği bilinmeyen kimselere meçhur denir ve böyle kimselerin hadisi zayıftır. Dolayısıyla bir ravi İbn İban'ın sıkatında geçiyor diye onun başka muaddiller tarafından da tadil edildiği, tefsik edildiği sabit olmadıkça mücerret İbn İban'ın tefsikine itibar olunmaz bir şartla. İbn İban sıkat kitabında bazı raviler hakkında sikka diyerek zikretmiştir. Buna itibar edilir. Çoğu kimse bu ayrıntıyı bilmez. İbn-i şayet Sikat kitabında bir ravinin ismini zikrediyor, onun hakkında bilgi veriyor. Bununla beraber işte sikadır Mutkindir, Septir, Hüccettir gibi e, tadil lafızlarını kullanıyorsa buna itibar edilir. Bu Hüccettir, İbn-i bu tadilleri Hüccettir. Ama sadece ismini zikrediyorsa, çünkü kitabın ismi Sikat yani Sika ravilerden oluşan bir liste demek e, bu kitapta sadece ismini zikrediyor, hakkında işte Sikadır bunun gibi bir şey söylemiyor. Sadece ondan kim rivayet etmiş, kim almış, kimin kimden almış, kimle rivayet etmiş bu bilgileri veriyorsa, tefsikine dair açıkça bir ibarede bulunmuyorsa sırf onun ismini Sikad'da zikretti diye o ravi Sikad sayılmaz. Yani İbn-i İbban bu konuda eleştirilmiştir, Sikad kitabında zikrettiği için. E, hakkında cerh bilinmeyenleri bu kitapta andığı için eleştirilmiştir. Mütesahillerden sayılmıştır. Aynı şekilde El-Ecli, Dar-ı Kısmen, e, i̇bn Şahin bunun gibi alimler de gevşekler arasında sayılmışlardır. Evet, demek ki bu dört esasda e, yani dört farklı görüş üzere e, toplamış buradaki e, eser hazırlayan şahıs. Bu, bunun bir orta yolu var. Eğer cer ile tadil çakışırsa yani falan bir kimse hakkında cerh edenler var bir de tadil edenler var sika diyenler var bir de zayıf diyenler var. Böyle bir durum varsa burada aslı olan müfesser olduğu takdirde cerhin öncelikli olmasıdır. Yani o zayıf sayanın sözü önceliklidir. Ama cerh sebebini açıklıyorsa, cerh sebebini açıklamıyorsa, mücerdet zayıf demiş, geçmiş, beri tarafta da ona adil, sika var. O zaman tadil önceliklidir. Yani cerh eğer müfesser ise, sebebi açıklanmış ise, tadilden öncelikli gelir. Yani bu asıldır. Yani asıl derken mutlak demek değil. Her zaman, geçer, kanun budur demek değil. Yani bazen cer müfesser olmasına rağmen e, tadil ona ağır basar. Bunun sebepleri vardır. Az önce söylediğimiz şeylerden dolayı. İşte müteşedditlerden e, olması, mutavasıtlardan olması gibi. Mesela tadil edenler mutavasıtlardandır. Cerh edenler müteşedditlerdendir. O zaman müteşedditlerin cerhine itibar edilmez. Mutavasıtların sözü ağırlık kazanır. Bunun gibi e, istisnalar vardır ama kural budur. Yani Cerh sebebi açıklandığı takdirde cerh tadilden önceliklidir. Açıklandığı takdirde derken yani gerçekten bir cerh sebebi ise mesela falanca hadis uydururdu diyor. Bu açıklanan bir sebep. Hadis uydurmak yani cerh gerçekten ciddi manada en kötü derecede cerh etmeyi gerektirir. Beri tarafta onun bu halinden haberdar olmayan birisi ona sikah saymış olabilir yani onun hadis uydurundan haberdar olmayan başka bir mürekketi var ama ona sika demiştir. O da diyor diyor ki o hadis uydurmuştur, uydururdu veya hadis uydurununu itiraf etmiştir. Bunun gibi bir durumuna vakıf olmuş. O zaman cerh önceliklidir. Ama sadece zayıf demiş, sebebini açıklamamış, beri taraftaki de sika demiş. Böyle bir durumda, yani müfesser olmadığı durumlarda tadil önceliklidir. Yani tadil burada ön plana çıkıyor. İbn-i mukaddimesinde birinci görüşü esas kabul edip şöyle demiş. Hatip el-Hafız yani Hatibül Bağdadi Bukhari ve Müslim gibi ee, hadis otoritesi ve tenkitçilerinden olan imamların görüşü de budur. Bunun için Bukhari, İkrime Mevla i̇bn Abbas, İsmail bin Ebi Uveys, Asım bin Ali ve Amr bin Merzuk ve diğerleri gibi başkaları tarafından haklarında cerh Geçmiş bulunan bir toplulukla ihticac etti. Yani Hafız İbni Acer ile Hatibül Bağdadi e, bunu zikretmişler. Bukhari, mesela İbn Abbas'ın azatlısı İkrim'e harcılık görüşlerinden dolayı eleştirilmiştir. Yani yöneticiye karşı huruç görüşlerinden dolayı eleştirilmiştir. E, İsmail bin Ebi Uveys bu İmam Malik'in dayısıdır. E, Asım bin Ali ve Amr bin Merzuh. Bunlar başkalar tarafından eleştirilmiş raviler olmasına rağmen bu konuda mütevassıt, orta yol ve e, cerh ve tadil konusunda otorite olan bir imam, Bukhari e, bununla hüccet getirmiştir bu ravilerle. Bunlar gibi bir takım ravilerle. Aynı şekilde Müslüm'de Süveyd bin Said ve haklarında cerh, cerh yapıldığı eleştiri yapıldığı meşhur olan bir toplulukla hüccet getirmiştir. Ebu Davud-i e, de böyle yapmıştır. Bunlar delalet eder ki onlar ancak sebebi beyan edilen cerhin muteber olduğuna inanıyorlardı. Evet, İbn-i Salah mukaddimesine şöyle demiş. Mutlak olarak mübhem yani sebebi belirtilmeyen cerhin kabul edilmemesi hususu doğrulandıktan sonra, yani sahih olan budur dendikten sonra bir kimse şöyle diyebilir. İnsanlar, râvilerin cerh ve hadislerinin red edilmesinde ancak cerh ve tadil konusunda hadis imamlarının yazdıklarına ve kitaplara dayanıyorlar. Bu zatlar eserlerinde cerh ve tadil sebeplerini beyana pek az temas ediyorlar. Onlar daha çok falanca zayıf, falanca bir şey değildir, bu zayıf bir hadistir, bu hadis sabit değildir ve benzeri ifadeler ile yetiniyorlar. Bu durumda sebeplerin izahını şart koşmak bunları tadil etmeye ve pek çok hallerde cerh kapısını kapatmaya yol açar. Cevabında şöyledir. Biz cerhi ispat etmek ve onunla hüküm vermek hususunda o yazılanlara dayanmasak bile hakkında o türlü şeyler söylenmiş kimselerin hadislerini kabulden geri durmamın susunda onlara itimat ederiz. Yani bu eserlere, bu imamların kitaplarına itimat ederiz. Çünkü bunlar onlar hakkında tevakkufu yani duraklanmasını icap ettiren kuvvetli şüphelerdir. Yine bunların içinden mesela Bukhara ve Müslim'in ve onların seviyesinde olan diğer hadislerin itimat ettikleri kimseler gibi şüpheden uzak olanların hadislerini kabul ederiz. Yani burada şunu demek istiyorum. Mesela bazı raviler var ki, Bunların hakkındaki ibareler müfem kalmış. Özellikle cer söz konusu ediliyor. Yani zayıf denmiş sadece. E, cer sebepleri yok. Böyle durumda ne yapılacağını az önce açıkladık. Yani tadil ile çakıştı takdirde böyledir. Ama tadil yoksa bu zayıf e, diyen sebepler e, açıklanmamış bile olsa o ravide zayıflık esas hale geliyor. Tadil yoksa hakkında. Ama tadil var. Bir tarafta e, zayıf sayan var bir tarafta tadil eden var. Bunlar gibi durumlarda, e, mesela Bukhari, İmam Ahmet bin Hamdel gibi rical konusunda uzman olan imamların sözleri geçerlidir, hüccettir. O ravi hakkında eleştiriler olsa dahi. Mesela zayıflığı yönünde eleştiriler olsa dahi. Evet, e, burada özetle şunu söyleyelim bu konu kapanırken. Yani cerihlerden neye kabul edilir, ne kabul edilmez. Ee, tekrar edeceğiz az önceki esasları. Ee, mütevasıt olan, orta yolu tutan münekkit alimler. iki sınıf düşünün bu mütevasıtı alimler, Bir tarafta Bukhari, bir tarafta Ahmet Bin Anbel mesela. Bukhari falanca hakkında zayıf derken Ahmet Bin Anbel onun hakkında sika diyor. Böyle bir durumda ne yaparız? Yani saydığımız usul kurallarına göre ne yaparız? Önce bakarız. Bukhari zayıf derken bunun gerekçesi nedir? Sebebi nedir? Açıklanmış mı, açıklanmamış mı? Veya Bukhari açıklamasa bile ona zayıf diyen başkaları tarafından bu sebep açıklanmış mı? Böyle bir açıklama bulamadık. Ne oldu? Müphem bir cerh var burada. Ama mutavassıt bir imam tarafından. Yani sözüne itibar edilir bir imam tarafından bir cerh var. Diğer tarafta Ahmet bin Ambel gibi... Yine rica konusunda uzman Bir imamdan tevsik var Onun sika olduğunu güvenilir olduğunu söylüyor Tevsikte gerekçe aramaya gerek yok Söylemiştik bunu Aslı olan budur çünkü Bu durumda Ahmet bin Hanbel'in sözü Üst tarafa çıkıyor Niye? Cerh müfesser değil Ama cerhin sebebini bulduk Sebebi açıklanmış. O zaman Cerh üste çıktı. Ravi zayıf konumuna düştü. İsterse Ahmet bin bir sıka demiş olsa dahi. Cerh'in sebebi açıklandığında. Başka bir örnek. Falanca bir Ravi hakkında İbn-i sıkatında zikretmiş. Ama ııı e Ora abi hakkında sika böyle tabirleri kullanmamış. Tadil lafızlarını kullanmamış. Sikatında zikretmiş. sık katında zikretmiş. İbn-i katında zikretmiş. Sikalar arasında ismini zikretmişler. Beri tarafta Ebu Hatim. Ebu Hatim müteşidditler de. İbn-i Hatim babasından naklen. El Cerf ve tadil kitabında bunları nakleder. Yine Ebu Züra'dan da nakillerde bulunur Cerf ve tadil kitabında. Ebu Hatim onun hakkında mesela Hadise ancak itibar için yazıları diyor, yani zayıfleniyor işaret ediyor. Burada sikâ diyor, bu veya öyle demesin de şeyh desin. Sadece şeyh diyor. Şeyh tabiri tadil ve tecrid değildir. Sadece o rabinin meçhulül aynı değil de meçhulül hal olduğuna bir işarettir. Yani meçhul olduğunu söylüyor. Burada tadil sadece isminin bu kitaplarda zikredilmesi böyle bir durumda ne yapıyoruz? Mesela biz burada Ebu Hatim müteşedditlerdendir deyip sözünü itibarsız bırakmıyoruz burada. O meçhul diyor, meçhul olduğuna işaret ediyor. İbn-i Sıkat'ında zikretmiş. İbn-i durumunu açıkladık, onun genel karakteri Sıkat kitabında. İşte meçhulül hal olanları zikretmesiydi. Aslında ikisinin sözü birleşiyor burada. İkisi de meçhulül hal demiş oluyorlar, mestur demiş oluyorlar. Bu durumda Buğra'nın hadisi zayıftır. Ama... Durum böyleyken araya bir şey daha geliyor. Mesela Nesai. Nesai diyor ki işte Ebu Atim'in sadece şeyh deyip geçiştirdiği falanca ravi sikadır diyor. Veya la sakınca yoktur onda diyor. Bu durumda ravi sikam mertebesine yükseliyor. Yani İbn-i İbba'nın sikatında zikretmesi e, haklı oluyor. Haklılık payı kazanıyor. Niye? Çünkü Nesai gibi bir imam onu tadil etmiş. Veya tam tersini düşünün. Ne sayı zayıf diyor buna. Zayıf dediği zaman da ravi meçhulü hallikte daha alt bir mertebeye düşüyor. Çünkü meçul halde biraz hüsnizan oranı daha fazladır. E, zayıflık sebebi açıklanıyorsa şiddetli bir zayıflık olabilir. Şiddetli bir zayıflık söz konusu olabilir burada. Yani onun şiddeti öyle belirlenir. Yani bu konuda tabii örnekler çoğaltılabilir ee, ana hatlarıyla cerhin müfesser olması lazım sebebi açıklanmış olması lazım şayet sebebi açıklanmamışsa mutavasıt imamlar tarafından yapıldığı takdirde böyle bir cerh kabul edilir 2. mütesahil dediğimiz imamlar tarafından yapılan cerh de kabul edilir yani mütesahiller tabilde bulunduğu zaman kabul edilmiyor onlardan alerlikle kabul edilmiyor. Niye? Çünkü tadilde gevşek davranmışlar onlar. Ama cerh de olan bir kimse cerh ediyorsa e, o kesinlikle neredeyse, neredeyse kesinlikle zayıf. denecek kadar e, netleşiyor durumu. Evet, tadilde Tadil sebepleri, bir kimseyi sika sayma sebeplerinin zikredilmesine gerek yoktur. Buna ihtiyaç yoktur. Asıl olan bu olduğu için. Yani işin ehli olan münekkit imamlardan biri tarafından sika deniliyorsa, bilinen imamlar tarafından sika deniliyorsa bu kabul edilir. Ee, ama işin ehli olmayan, tasub sahibi olan, mezhep mutasibi olan kimseler tarafından bir kimse hakkında sika deniliyorsa o kabul edilmez. Yani... Tadil ve tecihin şartları sayılırken ne demiştik? Taassuptan uzak olmaz, takva sahibi olması falan filan hasıplara sahibi olmaz. Bu sebeple e, her önüne gelen işte falan sıkadır falan zayıftır böyle dediği e, itibara alınmaz. Bu işin ehli olan, hadis ilminden anlayan e, ehli olan imamlar e, bu sözleri söyledikleri takdirde kabul edilir. Yani ehli olan imamlar dediği zaman e, bu tevsikleri kabul edilir. Sonra çakışma varsa yani birinin skad ettiğine öbürü zayıf diyorsa e, budur, burada ne yapılacağı ile ilgili bahsettiğimiz kurallar geçerli olur. Bir sonraki derste inşallah cer tadile takdim etmek meselesi ve bunların her biriyle meşgul olanların sayısı bunu da işleyelim de geçelim tembih kısmına gelmeden. Ne demişler? Iraki ve başkalarının zikretliklerine göre hadis alimleri şehadet ve rivayet babında bir tek kimsenin tadil ve cerhi ile iktifa etmek hususunda ihtilaf etmişler ve ortaya görüş çıkmıştır. Yani bu bir kimse hakkında, bir ravi hakkında tek bir kişi, tek bir muaddis sika diyorsa yani tek kişinin şahitliğiyle yetinilir mi, yetinilmez mi? Burada ihtilaf etmişler. Neymiş? Bir görüş tezkih usunda ancak Şehadet ve rivayette makbul iki kişinin sözü kabul olunur. Yani bir kimseyi tadil etme konusunda. Bu görüşü el Medine fakirlerinin çoğundan ve başkalarından nakletmiştir. Bu kelamcıların bir sözü. Ee, iki Şehadet ve rivayette bir kimsenin sözüyle iktifa edilir. Görüşü. 3. Şehadette değil ancak rivayette bir kimsenin sözüyle iktifa edilir. Bu görüşü İmam Fahrettin ve El-Amidi tercih etmişlerdir. El-Amidi bunu pek çok kimseden nakletmiştir. Yani bunlar kelamcıların sözleri. Yani birinci ve üçüncü görüşler kelamcıların e, görüşleridir. Fıkıh usulünden de bahseden kelamcılar bunlar. Hatip ve başkaları cerhde bir kimseyle iktifa olunur. Yani cerh etme kutsusunda bir kişinin şahitliği yeterlidir. Bir münekkid imamın sözü yeterlidir. Çünkü haberi kabulde adet şart değildir. Yani haberi vaid de, hüccettir, yeterlidir tek bir kişinin aderi şehadet ise bunun hilafıdır yani orada adet önemlidir tembih Iraki elfiyesinin şerhinde erkek olsun, kadın olsun, hür olsun köle olsun, adalet vasfını haiz bulunan her kişinin bir ravi hakkında tezkiyesi ve kabul olunur demiştir yani hadisçilerin tercih ettiği budur, hadisçilerin metodu budur bir ravi hakkında bu işin ehli olan yukarıda saydığımız özelliklere sahip yani tenkit yeteneğine teskiye ve cerh etme hakkına sahip olan kimseler muadislerin ister erkek olsun ister kadın olsun ister hür olsun ister köle olsun adil iseler yani kendileri adil ise mesela tasub adalet vasfını ortadan kaldıran bir şeydir tasub Ehli olan kişi adil olamaz. Ulu sahibi olan, aşırılık sahibi olan kişi adil olamaz. Bunlar adalet vasfını kaldıran şeylerdir. Adil ise erkek olsun, kadın olsun, hür olsun, köle olsun. Böyle bir kimsenin tadili de, tecrihi de makbuldür, geçerlidir. Yani az bir kişi yeterlidir bu konuda. Evet. Mesele diye bir başlık var. Bu meseleyi yani cerh ve tadil tek bir kişi de e, çelişirse... Bugün biraz kısmen bahsettik. Bununla ilgili bir bab var. Sonraki derste inşallah bunu işleyeceğiz. Sonra da cerh ve tadil lafızları, mertebeleri ve dereceleri başla gelecek inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve ve töbîlek.